Kayıt. ya, yeah! ya, yeah! seks, seks, seks, oh, oh, ah, ah, ah, para, para, para, para, para, sevgi, sevgi, sevgi, intikam. <gülüyor> Entelektüellik. <gülüyor> İnternet. Merhaba çocuklarım. Merhaba beni sevenler. Merhaba ey Amerika. Merhaba ey Türk halkı. Hazır ol. Rahat. Ama okurum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi... ...biliyorsunuz ki ben askere gidiyorum. Deniz Beşer olduğum için... ...er halükarda bir askerlik söz konusuydu. Kaçarım yoktu. Er dediler bana. Er dediler. Er oldum. Niye er oldum? Çünkü beş ay yapınca herkes ama... ...herkes oluyormuş. Ve ben de dedim ki askerliğe gideyim. Güzel. Güzel ortam olur orada. Ortam yaparım. Piyasa. Piyasa. Kestik. Sanat. Ne? Kestik. Neden? Arkadaşım sen ne yapıyorsun? Sikerim dedi Abi. Bak senin söylemek istediğin şey ne? Geyik yapıyorum abi. Bir çanta da dursun. Düdük sen bunu sildin çıkarın. mi? Sen bunu sildin mi? Hayır. Bunu Hayır saklayacaksın. Be. Hatıra bu. Tamam mı? Başkarız ama. Tamam. Abi söylemek istediğin şeyini bak 2 dakika oldu. Hala, hala söylemedin orada... şey diyorsun. <gülüyor> bir şey söylemedin. Tamam abi kısaltacağım en kısa. Tamam abi bir şöyle yapalım. Olacak. Şöyle yapalım bak. İlk mesela darbuka çal böyle giriş müziği gibi. Eyvallah. Ulusa sesleniş tarzında böyle. Güzel. Ne bileyim bir şeyler hani o şeyi söyle işte. Eee flash mob hakkında bilgilendir bizi. Eyvallah tamam tamam o zaman. Anladım abi. 1 dakika içinde bitiriyorum tamam, tamam mı? Tamam abi. Haydi başlat. Abi silmiyorsun diğer boku. Tamam. Haydi. Başlıyorum. 3-2-1. De.